Merhabalar. Akademi'ye hoş geldiniz. Ben Mesut Varlık. Ben Gökhan Aslan. Ee, geçtiğimiz haftadan devamla e, Ferda Keskin hocamız e, program konuğumuz. Hocam tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Akademiye. E, şimdi geçtiğimiz haftada e, genel olarak dünyadaki akademinin neoliberalleşmesi ve e, çok daha temelde niteliğin nicelesmesi e, meselesi üzerine e, odaklanmıştık. E, yakın ...zamanda Paris'ten döndünüz... ...iki e, küsür ay kadar... E, ...Paris'te akademik çalışma... ...için evet. e, bulundunuz ve... E, ...tekrar memleket... E, <gülüyor> ...satkın haline geri döndünüz... ...o haller arası... O haller arası <gülüyor> evet, bir ...gidip bir gelmeler de hali... De. E, ...bunu bir... ...karşılaştırarak başlayalım isterseniz... ...yani e, Gevur illerinde... E, ...neler oluyor... ...buralarda... <gülüyor> ...nereye gidiyoruz... Yani karşılaştırma şu anda yapabilir miyim bilmiyorum çünkü ben Paris'e ders vermeye gitmedim sadece Nantes Üniversitesi'nde araştırma yapmak üzere gittim. Araştırma yaptığım konu da aslında geçen hafta tartıştığımız konuydu yani insan sermayesi, insan sermayesi nedir nasıl üretiliyor nasıl tüketiliyor ve bunun neoliberal, insan sermaye midir <gülüyor> insan sermaye midir emek sermaye midir emek sermaye ise ücret nedir gibi konular üzerinde ve işte orada yaptığım araştırmalara eş zamanlı olarak da Felsefe Logos dergisinde bir özel sayı hazırladım e, Foucault ve neoliberal yönetimsellik diye e, orada o sayı için birkaç tane metin çevirdim kendim bir tane Metin yazdım gelen metinleri okudum falan tabi yani bütün bu süreci bu e, çok vakit aldı evet. e, kendi yaptığım çalışmamaların <gülüyor> e, yanı sıra e, tabi Fransa'da da e, durum çok parlak değil e, üniversite e, söz konusu olduğunda. E, o e, işte bildiğimiz klasik e, sorunlar, e, bütün dünyada var olan sorunlar e, orada da e, var, e, orada da e, benzer süreçler e, yaşanıyor. E, ama tabii e, Fransa'da henüz Türkiye'de olduğu gibi işte vakıf üniversiteleri e, yok veya olsa bile işte çok az. E, dolayısıyla e, devlet destekli üniversite geleneği hala e, çok güçlü. Dolayısıyla işte bu performans kriteri ya da şirketleşme dediğimiz şey henüz tam ivmesini almış durumda değil. O anlamda bizden biraz daha farklılar. Tabii kendi gelenekleri de hepimiz biliyoruz yani Fransa'da ki akademik geleneğin ne kadar güçlü olduğunu, ne kadar bu gelenek içerisinde zengin bir üretim yapıldığını... E, vesaire e, yani o açıdan e, karşılaştırma yapılacaksa daha spesifik konularda e, belki karşılaştırmalar yapmak gerekiyor e, ama tabi Fransa'da yapılan akademik e, çalışmanın e, yoğunluğu e, derinliği e, genişliği e, ve bunun sonucunda ortaya çıkan külliyat e, bizle pek karşılaştırılabilecek <gülüyor> olan bir durumda değil. Öbür yanda Fransa'da e, akademisyen üzerine herhangi bir baskı da yok. Yani yazdığınız kitap veya işte makale dolayısıyla kovuşturmaya uğramak ve benzeri. Yani çok spesifik konularda oldu bu tartışmalar. Yani örneğin işte Ermeni soykırımı veya soykırım var mıdır yok mudur diyebilir mi akademisyen diyemez mi konusunda devlet müdahalesi olmaya kalkmıştı, itirazlar geldi vesaire falan. Ben şey demiyorum tabii tam bir özgürlükler ülkesidir demiyorum e, orası. Çünkü orada da sonuç olarak şu anda bir o hal var. Paris sokaklarında e, buradan farklı olarak manga manga dolaşan askerler e, var güvenliği e, sağlamak üzere. E, ama tabii ki e, akademisyenlerin üzerindeki e, baskı e, öyle gözle görülebilecek olan herhangi bir baskı yok e, elbette. Ve orada e, dolayısıyla muhalif olan, e, itiraz eden e, akademisyen e, bunu çok rahatlıkla yapabiliyor. Hem e, akademik yayınında hem de e, daha e, diyelim e, sosyal medya diyebileceğimiz e, süreli yayınlarda, gazetelerde, e, dergilerde e, falan karşımıza e, çıkıyor. Öte yandan e, gerek Fransa olsun gerek Avrupa ülkeleri e, olsun e, bu ülkelerdeki akademik camia ve akademik camianın içinde bulunduğu kurumlar örneğin Türkiye gibi ülkelerde kendini rahat hissetmeyen veya baskı altında hisseden akademisyenlere kucak açmak üzere de ciddi bir girişim başlatmış durumdalar. Yani bunu işte burslarla yapıyorlar, kadro açarak yapıyorlar. Dayanışma refleksiyle. Bu bir dayanışma refleksi. Bu çok eskiden beri var olan bir şey. Özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan itibaren başlayan bir süreç bu biliyorsunuz. Dünyada işte Academics at Risk veya Academics in Danger yani risk altında veya tehlike altında akademisyenler gibi bir takım isimlerle kurulmuş kurumlar var. Bunlar geçici olarak veya daha uzun vadeli akademisyenlere özgür çalışma ortamları sağlamak üzere işleyen kurumlar. Şu anda da benim gördüğüm, bildiğim kadarıyla. Avrupa ülkelerinde dünyanın çeşitli ülkelerinden Avrupa'ya gelip işte dediğim gibi daha özgü bir ortamda çalışma yapmak isteyenlere imkan tanımak üzere başlatılmış kampanyalar var. Ama ki bunu daha önceki programda da şey yapmıştık bu at risk ya da danger şeylerini şu anda bir numarayız dünyada. Evet bir numara olduğumuz konularda en bir tanesi En çok başvuru yapılan ülke Türkiye. Evet evet yani e, ben de e, baktım yani Paris'teyken sırf benim tanıdığım ve çevremdeki akademisyenleri düşündüğümde e, yani çok rahat bir fakülte kurulurdu. <gülüyor> e, orada geçici olarak e, kal kalmaya gelmiş e, falan e, ba bayağı da çok e, yüksek nitelikli bir. Fakülte olurdu bu yani akademik becerileri ve birikimi itibarıyla. Şimdi şeyin şeytan avukatlığını yapıp şey desem işte bunca yıllık uluslararası deneyimi olan bir akademisyensiniz Türkiye'de felsefe alanında çalışıyorsunuz. Ne istediğinizde vermedim. Niye burada Türkiye'de istediğiniz araştırma'yı yapamıyorsunuz? E, istediğiniz araştırmayı e, yaparsınız ama o araştırmanın size nasıl geri döneceği konusunda <gülüyor> bir kere her şeyden istediğiniz tepkiyi de alırsınız <gülüyor> e, yani e, sonuç olarak e, bunun sınırı yok e, oturup e, istediğiniz her konuda araştırmayı yapabilirsiniz e, işte ama Belli konularda e, acaba tez yazdırabilir misiniz? E, veya e, yaptığınız e, araştırmayı yayınladığınız zaman a, bu size e, nasıl e, geri dönecek? A, ve e, bir taraftan da tabii şu var, e, benim anladığım anlamda e, akademisyen. Şimdi akademisyen dendiği zaman aslında bu iyi oldu bu soruyu sorduğun Mesut. Yani hakikaten akademisyen dediğimiz insan türünü, böyle evrensel bir şey olarak düşünmemek Hı. lazım. Yani hep böyleydi, böyle de olmaya devam ediyor. Bir takım nitelikler sattı Hani insan doğası teorileri gibi. Yani evet, evrensel evet. bir insan doğası vardır. İnsan işte neandertal dönemde de böyleydi. Ya aynı, işte, eğilimler öğreniş, aynı eğilimler içindeydi. Aynı eğilimler içindeydi de böyle. Şimdi akademi dünyası aslında bana kalırsa e, tarihine bakarsak ki bunun tarihini hadi diyelim Avrupa'da e, üniversiteler kurulmaya başladığı zamandan başlatalım. Yani Antik Yunan'da Platon'un akademiyası işte e, Aristoteles'in Likiyamından falan başlatmayalım. 12. yüzyıl diyelim aşağı yukarı e, ki e, burada da ciddi bir rekabet vardır biliyorsunuz yani. Evet, i̇lk biz, sen mi, ben mi? Evet. İlk he, ben mi? Ilk ben i̇lk mi? Salamanca <gülüyor> mı? işte Bolonia <gülüyor> mı? E, Sorbon <gülüyor> mu? <gülüyor> o mu? Bu mu? Biz i̇lk, burada İstanbul versesi. <gülüyor> Konuyu kapatıyoruz <gülüyor> mesela. Har, har deyip kapatıyoruz. <gülüyor> ya, evet, har deyip kapatıyoruz. Şimdi akademiye dediğimiz kurum zaten e, çok uzun bir süre çok tutucu olmuş bir kurum biliyorsunuz. Yani e, bilgi üretmekten ziyade dogmayı yeniden Aynen. üretmek e, şeklinde işleyen bir kurumdur. Ve hatta e, felsefe söz konusu olduğunda e, büyük çığır açan filozoflar e, Kant'a kadar akademi dünyasında kendisine yer bulamamıştır. E, yani özellikle erken modernitenin o önde gelen büyük filozofları Descartes, Olsun, Leibniz, Spinoza, işte Locke falan e, bunlar üniversite hocası değiller. Aynen. E bunlar Hume, bunlar farklı şekillerde hayatını kazanan veya bir patron yani bir mesel. Bugün olsa kadro bulamazlardı yani. E bu, bugün olsa <gülüyor> e, yani şey çok ilginçtir mesela. E, Descartes e, meditasyonları e, yazıyor ve meditasyonların e, ön sözünde diyor ki ben bu meditasyonu do, e, sor bunun duayenlerine yani dekanlarına e, ithaf ediyorum e, diyor. Ve bu meditasyonların da diyor amacı işte şeyleri, onlara yaranmaktır falan diye. kafirleri doğru yola getirmektir <gülüyor> e, çünkü bir e, onları erdemli kılmaktır çünkü burada iki şey yapıyorum diyor bir ruhun ölümsüzlüğünü bir de Tanrı'nın varlığını ispatlıyorum falan yani iki ispat da yok o meditasyonlarda var ama berbat yani meditasyonlar aslında bunun için yazılmış bir kitap değil bunu hepimiz biliyoruz felsefeciler olarak ama Orada nedir? Aslında bir tür iş başvurusu. Tabii, ee, tabii. Evet. Ee, yani CV hazırlıyor. <gülüyor> CV hazırlıyor ve e, olmuyor, kabul edilmiyor. E, tabii Descartes gibi birisinin e, felsefesinin o dönemde kabul görmesi çok zor. O da işte garibim ne yapıyor? E, sağda solda özel ders e, vererek hayatının geri kalanını kazanmaya çalışırken e, zatürreden e, ölüyor sabah 5'te ders vermek zorunda kaldığı için bir kuzey ülkesinde Aa, bu işin tabi dedikodu kısmı ama 19. yüzyılın sonuna kadar aslında ne kadar tutucu bir yer olduğunu yani, e, batıda e, akademik dünya e, nedir e, beyaz e, Avrupalı Hristiyan erkeğin ancak kendine yer bulabildiği bir mekandır Avrupa'da e, değil dünyada ilk e, kadınların e, şey yapması akademiye kabul edilmesi öğrenci olarak Amerika'da olan bir şey Aa, yine. E, nitekim e, Hristiyan olmayan insanların akademik dünya içerisinde kendilerine yer bulmaları sadece öğrenci olarak değil hoca olarak yer bulmaları ve buradan hareketle e, akademik faaliyete katılmaları aynı döneme rastlayan bir şey. E, 20. yüzyılda çok hızlı bir gelişme var ve bu gelişmenin tabii ki en önemli noktalarından bir tanesi 68. Yani 68 akademiyanın e, siyasete tam anlamıyla göbeğinden, göbeğinden girdiği gibi. bir yer. E, bu sadece öğrencilerle olan bir şey değil tabi hocalarla da olan bir şey. E, yani bugün o bizim yere göğe koyamadığımız haklı olarak e, ön plana çıkan 68 ve sonrası e, büyük filozoflar veya sosyal bilimciler tam o dönemde öğrencilerle birlikte evet. önemli bir kısmı e, bu 68 olaylarına katılmış olan orada faal olmuş ve e, dolayısıyla da önemli dönüşme İmza atmış olan insanlar. Ondan sonra gelen süreç içerisinde bizim gibi e, insanlar, akademiye dahil olan ben 1980 darbesinden sonra işte şeye girip e, üniversiteye e, girip oradan sonra akademisyen olmaya karar vermiş olanlardanım. Yani çok boğucu bir ortamdı e, o zaman ama bizler için akademisyen olmak demek sadece e, belirli bir alanda araştırma yapıp sonra bunu ders olarak anlatıp mümkünse yayınlamak değildi. Bizim için akademisyen olmanın bizim için derken yine genelleme yapmıyorum. Benim için ve benim gibi bazı bir takım arkadaşlarım için e, akademisyen olmak e, hayata dair gerçekleştirdiğimiz bir faaliyeti gerçekleştirebileceğimiz bir mekanı bulmuş olmak anlamına geliyordu. Yani ben akademisyen olmak için felsefeci olmadım. Felsefeci olmaya karar verdim ve felsefi faaliyeti sadece ve sadece akademide rantiye olmadığım için e, sadece ve sadece akademi içerisinde sürdürebileceğimi düşündüğüm için akademisyen oldum. Ama akademisyenlik benim için bir tür aktivizmle de birlikte giden bir şey elbette. Ve dolayısıyla Mesut'un sorduğu soruya geri dönersek eğer ne istediğini de vermedim. Şimdi ben bir akademisyen olarak işte yazdıklarımı yayınlayıp ondan sonra... Orada da belli bir takım formal kurallara ve hukuki bir takım kaygılara uygun olarak işimi yaptıktan sonra evine dönmek isteyen, dönen ve bununla da yetinen bir insan değilim elbette. Yani dünyadaki faaliyetlerimi, tavrımı akademiyedeki tavrımla da bütünleştirmek isteyen birisiyim. Aksinin çok şizofrenik bir tavır olduğunu düşünüyorum. Ee, bu ikisini bir arada yapamadığınız zaman işte ne istediğinde vermediğiniz sorusunun cevabı da kendiliğinden e, bir anlamda e, ortaya çıkıyor. Yani e, akademisyenler eğer e, çeşitli kurallar getiriliyor biliyorsunuz. Yani işte sadece kendi e, yap, e, araştırma alanına ilgili yayın yapacaksın. Ondan sonra işte belli yayın organlarında yayın yapmayacaksın e, belli yayın organlarında e, yayın yaptığın zaman o hal e, ve e, kanun hükmünde belli bir takım kararnameler sonucunda bir sabah kendini üniversitedeki görevinden azledilmiş az bulabiliyorsun. Benim yakın arkadaşlarım, geçtiğimiz hafta e, Ege Üniversitesi'nin felsefe bölümünden çok yakın arkadaşlarım ve bu dediğim deneyimi yaşadılar. E, şimdi... Onlar ne istemişlerdi <gülüyor> <gülüyor> ve e, ne alamadılar da bunu yaşadılar e, diye sorduğumuz zaman e, ortaya çıkıyor. Çünkü onlar da e, felsefeyi e, basit bir entele basit anlamda entelektüel bir faaliyet olmanın ötesinde e, bir faaliyet olarak, bir pratik olarak düşünen insanlardı. E, bunu tabii bütün bir şeye yaymak zor, akademik dünyaya yaymak zor ama e, illa da e, böyle davranmak ve böyle hissetmek için Çalışma alanınızın siyaset, sosyoloji, sosyal bilim gibi veya insan bilimlerdeki gibi olması gerekmiyor. Yani siz bir matematikçi olarak da, bir e, doğa bilimci olarak da e, aslında üniversitede gerçekleştirdiğiniz faaliyeti toplumsal faaliyetlerle e, bütünleştirebilirsiniz. So sorumluluk ilişkisi mi? Yani Aydınların sorumluluğu gibi bir durum mu? Var burada yani <gülüyor> şimdi. Yok. Böyle... Ya, o, yani bu... Ben bütünlük, neyle bütünlüğü düşünüyorum? Bir, e, bu fayet, entelektüel hükümlülük e, müdür? Evet, bu bir hükümlülük müdür? Yok, hükümlülük değildir bence. Yani ben orada da şeye katılmıyorum. Bu entelektüel dediğimiz insan türünün e, sosyal sorumluluk alması gerektiği ve bir e, işte e, muhalif e, duruş sergilemesi gerektiği fikri aslında Dreyfus olayından sonra ortaya çıkan bir şey. Yani işte Dreyfus'un yargılanması sonucunda Emil Zola'nın, ben bir entelektüel olarak işte sizleri... E, e, Jacuzze diye yazdığı yargılıyorum, yazı, diye. yargılıyorum mahkum ediyorum demesi ve arkasından tabii entelektüellerin yoğun olarak bulunduğu mekan üniversite olduğu için de üniversite e, ortamında var olan entelektüellerden böyle bir tavır beklenmesi. Bu çok yeni olan bir şey çünkü bu tavrı geriye doğru götürürseniz eğer o zaman yani insanlık tarihinde <gülüyor> en büyük katkıyı yapmış olan filozofların bir tanesi entelektüel olmaz. Yani bunlar... Yani Descartes'te, Leibniz'te, Spinoza'ydı, Kant'tı falan bunlar öyle hani bariz bir şekilde muhalefet yapmak üzere akademik faaliyet yürüten insanlar değiller. Geriye doğru gidelim yani e, değil mi? Platon'un işte e, şey e, at olma meselesi. E, evet yani Sokrates orada bir örnek. Evet, orada evet. bir örnek ama yani tamam hani Aristoteles de hayatının bir dönemini sürgünde geçiriyor. Yani onların da var yaşadıkları problemler elbette. Hani Platon'un mağara metaforunu düşünürsek mağaradan çıkıp hakikati gören filozof geriye döndüğünde mağaraya diyor Platon ee, anlatacak ama kimse inanmayacak ona. Oradan da ne çıkacak işte bizde hani haktan kopuk aydın muhabbeti vardır ya. <gülüyor> Boğazda ee, viski falan. O işin iki tane farklı <gülüyor> tarafı aslında uç. Yani bir tarafta ben illaki de entelektüelsem e, e, e, siyasi veya toplumsal faaliyet gerçekleştirmem gerekir diyen aşırı uçla e, bunu yapan zaten haktan kopuktur diyen öbür uç. Evet. Ben öyle bir ...koşul getirmiyorum. Yani bu tamamen bir seçim meselesi. Yani siz akademisyenliği bir meslek olarak da... ...icra edebilirsiniz. Burada kendinizi rahat hissedebilirsiniz. Kendi alanınızda katkı da yapabilirsiniz. Ve bunu soyutlayabilirsiniz. Yaşamın geri kalanından. Daha çok pozitivist bir kafayla yapılmış olan bir şeydir bu. Ama ben şahsen şunu düşünüyorum. Şöyle düşünüyorum. Toplumsal pratikleri birbirlerinden... ...radikal anlamda... ...ayırmak ve soyutlamak mümkün değil. Ee, ne kadar da birbirlerinden farklıymış gibi gözükseler de aslında o toplumsal yaşam dediğimiz şeyin bir bütünü bu pratikler. Dolayısıyla bunlar arasındaki geçişlikleri çok net olmasa da görebilmek ve faaliyeti de bunu uygun olarak e, e, düşünmek gibi bir şey yaptığınız zaman e, zaten e, sorumluluklarınızın farkına e, varıyorsunuz. Ama bu sorumlulukların farkına varmanın kendisi de sizi illa eyleme teşvik edecek olan bir şey değil. O da ikinci bir seçim yani onun üstüne bir de ben faaliyetimi bu perspektifi de dikkate alarak yapmalıyım dediğiniz noktada evet artık ortaya o işte angaje entelektüel dediğimiz yani Sartre'ın tabiriyle angaje entelektüel dediğimiz veya akademisyen dediğimiz figür ortaya çıkıyor bu figür 68'den sonra çok güçlü bir şekilde vardı. Ve Türkiye'de de biliyorsunuz akademisyenler genellikle siyasi iktidarların ve darbelerin gadrine uğrayan bir türdür. Yani bir tabii Demokrat Parti zamanında ki akademisyen şeyi var yaşanmış bir bunalımı var. Daha sonra 12 Eylül darbesinden sonra işten çıkartılan 1402 sayılı kanunla çok sayıda akademisyen vardı. Bundan sonra Danıştay kararıyla geri döndüler. Ee, önemli bir kısmı ama çok orada çok ciddi bir tırpanlama olmuştu. Ondan sonra e, şimdi ise <gülüyor> her o halle, bile, her kanun hükmünde ile birlikte işten çıkartılan yüzlerce e, akademisyen e, var. Ve demin de konuştuğumuz gibi bunların bir kısmı da yurt dışına gitmek istiyor. Buna da İngilizce'de brain drain diyorlar. Yani beyin boşalması. Yani Türkiye'deki beyin boşalıyor. Bu da ayrı bir tartışma konusu tabii ki. Çünkü yani artık dünyada akademisyen olmak biraz da kozmopolik bir varoluş biçimi. Evet. Ürettiğiniz şeyi nerede ürettiğiniz değil tabii önemli olan ama yine de ürettiğiniz şeyi paylaştığınız kim o da önemli. Yani buraları bırakıp gittiğiniz zaman buraları birlikte düşünebileceğiniz, tartışabileceğiniz, hakkında yazı yazabileceğiniz insanları da geride bırakmış oluyorsunuz. O da bir anlamda akademisyen bir sürgün olmanın e, sıkıntılarından bir tanesi. E, e, o beslenme damarı kokmuş oluyor. E, evet, yani hep e, biliyorsunuz çok meşhur bir hikaye vardır. Mimesis kitabının hmm. yazarı olan Erik Aarbach'ın e, e, işte o kitabı Mimesis kitabının e, kapak sayfasında, içindeki e, şey sayfasında, künyesinde şey yazar. Bu kitap İstanbul'da yazılmıştır 1944 veya 45 şey. e, yılında diye. Şimdi ben Amerika'da doktora yaparken edebiyatı da meraklı olduğum için habire karşılaştırmalı edebiyattan gelen arkadaşlarım veya orada aldığım derslerde tanıştığım insanlar bana bu kitabı sorarlardı. Kitap çünkü bir yoruma göre karşılaştırmalı edebiyatın ortaya çıkmasını kurucu, metin. kurucu metinlerden bir tanesi. Ya işte Auerbach bu kitabı ezbere yazmış. Çünkü <gülüyor> yanında kütüphanesi yokmuş. Değil. Doğru bir şey değil bu. Sonra bunu çok... Yakın Süheyla Bayral'dan öğrendim onun asistanı e, ve sonra meslektaşı olan bütün kütüphanesiyle beraber gelmiş. Şimdi bu olabilir de ama bir taraftan siz sosyal bilim yapıyorsanız ve bu sosyal bilimi de... E, işte belli bir takım kaygılarla yapıyorsanız ve içinde bulunduğunuz coğrafyayı çalışıyorsanız e, bunun için işbirliği yapmanız lazım. Bunun için belli malzemelere ulaşmanız lazım vesaire. E, o da e, yani uzaktan biraz e, çok kolay olan bir şey e, değil. Hiç kimse bana kalırsa gitmek istemez e, bırakıp da e, kendi e, ortamını. Yeni programın sonuna geldik. Evet yeni sonuna geldik. bak ben <gülüyor> yine çok konuştum galiba. <gülüyor> <gülüyor> evet. Peki yani burada e, kapatmak durumundayız programı. Hocam ağzınıza sağlık. Ben çok teşekkür ederim. Çağırdığınız için e, yani iyi oluyor böyle e, zaman zaman. <gülüyor> Biz teşekkür ederiz. Ayrıca bizi burada karşıladınız. Şimdi sizin evinizde bu kaydı yapıyoruz. Bunu da söyleyelim dinleyenlere. <gülüyor> <gülüyor> e, o zaman gelecek hafta akademiyada tekrar, tekrar görüşmek üzere. üzere. İyi günler. İyi günler. İyi günler.